وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ ve وَرَسُولُهُ Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya allah -u -u. Zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne Kendisine yakışmış olduğu şekliyle Razı olacağı şekilde arşının ağırlığınca Hamdü senalar olsun Onun insanlık için seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak ve sapa sağlam olan söze, la ilahe illallah ifadesini hakkıyla tutunacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşler hepimizi birbirimize karşı özellikle sevdiren Allah Azze ve Celle'nin gökleri ve yeri uğruna yaratmış olduğu, yine Allah Azze ve Celle'nin uğruna dostluğu ve düşmanlığı meşru kıldığı, yine Allah Azze ve Celle'nin uğruna cihadı emrettiği, yine Allah Azze ve Celle'nin uğruna peygamberler gönderdiği, O meşhur Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı razı kılacak, hoşnut kılacak. Ki Hazreti Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi bana bir takım kelimeler söyle ki seni zikredeyim dedi. Allah Azze ve Celle Kul la ilahe illallah. De ki la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur de. Bu kafi midir Ya Rabbi dedi. Ki İbn Cerrah'ın aktardığı şekliyle. Allah Azze ve Celle, Ey Musa gökler yerler ve onun ikisi arasındakileri bir keseye koysan, bunu bir keseye koysan, bu yine ağır basar dedi. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, eftalu zikri, Allah'ı anmanın en güzel yolu, la ilahe illallah. Yani uğruna nefes aldığımız, ya da nefes almamızda fırsat verilen bu kelime nedir? Bu kelimedeki anlam nedir? Bu kelimeyle neyi kastederiz? Ya da bu kelime, Nasıl bir etki bırakmış olmalı? Ya da bu kelimenin bizden istediği şey var mıdır? Ya da bu kelimenin bizde bulunduğu zaman seni terk ederim dediği bir takım hasletler var mıdır? Allah nasip ederse dilimizin döndüğünce, gücümüz yettiğince birkaç kelam bunların hakkında inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Tabi vaktimizi inşallah sıkıştırmaya çalışacağız ve zannedersem Allah nasip ederse iki ders üzerinden Yapacağız. İlk dersimizi bu şekilde bitirdiğimiz zaman bunu yapacağız. Daha sonra tevhidin ehemmiyetiyle beraber içinde yaşamış olduğumuz şu toplumun yani cahiliyet toplumunun içerisinde nasıl bir İslam toplumunun oluşmuş olması mümkün hale getirilebilir onun hakkında da inşallah birkaç kelam edeceğiz. Evvela bir şeyi iyice tanımış olmaktan bahsettiğimiz zaman bilmemiz gereken bir şey var. Tanımayı amaçladığımız şeyini ne yapmış olmak? Tanımış olmak. Yani adı nedir? Bir insanla bile tanıştığınız zaman ne yaparsınız? Önce adını sorardınız, sorarsınız, yerini sorarsınız. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'da ne yapardı? Sorardı. Kimsin? Neredensin? Kimlerdensin? İlk başta atılacak adımlar neydi? Bunlardı. Dolayısıyla kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah ifadesinin, İsimleri var mı? Varsa neler? Önce bunlardan bir iki kelam edeceğiz. Evvela birincisi, meşhur olarak hepimizin bildiği gibi nedir? Kelimeyi tevhiddir. Tevhid birlemekten gelir. Yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'ın zatında, sıfatlarında, isimlerinde, kendisine has olan her şeyde mutlak olarak ne yapılmış olması? Bir kılınmış olması. Ve ona hiçbir şeyin ortak Koşunmamış olması inancıdır. Kelime-i tevhid bunu ifade eder. Daha sonra tevhid kelimesini kullanacağımız için burada bu kadarlık yeter. Başka, la ilahe illallah kelimesine verilen başka isim ne vardır? Urvetul vuska denir. Urvetul vuska. Ki özellikle Sa'id bin Cübeyr ve yine İmam Dahak'ın da bize aktarmış olduğu gibi Allah Azze ve Celle Bakara suresi 256. ayetinde ne diyordu? Femen yekfur bi tağuti ve yu'min billahi Her kim tağutu inkar eder de tağutu inkar eder de tağut ney? Kelime olarak zaten hemen hemen hepinizin Allah'ın malumu. Tağut kelime anlamı itibariyle haddi aşan, sınırı aşan, sınırını tanımayan o yüzden mesela Araplar eğer deniz Metcezir olayında taşacak şekilde yani kaleyana gelip de gemiyi adeta böyle taşıracak şekilde yoğun bir şekilde seyir haline girerse, deniz suyu kabaracak olursa normal seyrinin dışına çıktığı anlamında tagalma denir. Yani deniz açtı deniz tağutlaştı anlamında. Tabii kavram olarak değil kelime anlamı itibariyle. Çünkü denizin bu durumu ne? Normal değil. Normalde Allahu Teala ne diyor? Size denizi ne yaptık? Hizmet olarak sunduk. Burada kelime olarak haddi aşmak. Peki tavut kelimesi neyi özellikle kasteder? Haddini aşan anlamında. Hangi haddini aşma anlamında? İnsanın Allah'ın kendisini yaratmış olduğu çizginin ya da sınırın dışına taşmış olması anlamına doğrudan tuğyan kelimesi, tavut kelimesi kullanılır. O yüzden Firavun, Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam onun huzurundayken dedi ki Firavun, Kale ama men rabbukuma ya Musa. Ey Musa sizin Rabbiniz kim? Yani şu bahsetmiş olduğunuz, bizi kendisine çağırmış olduğunuz Rabbinizi bir anlat bakayım bize dedi. Kim bu? Nasıl bir Rab? Nasıl bir Allah inancı? Niye çağırıyorsun dediği zaman Hazreti Musa aleyhisselam tek kelimeyle ama anlatılabilecek hususun en mükemmel şekli ne diyordu? Gala. Dedi ki Rabbunellezi bizim Rabbimiz var ya o kendisine çağırdığımız o tevhidini bahsettiğimiz, birlenmiş olmasını ve sadece kendisine kulluk edilmesini amaçlayarak kendisi adına davetine çıktığımız Rabb öyle bir Rabb ki اعطا kulle şeyin halkehu bir, kulle şeyin halkehu, her şeyi. Ama her şeyi ne yapan? Yaratandır. Bir. Evvela yaratmayanın kendi yaratmadığı şey hususunda karar verme hakkı var mı? Yok. Birincisi o yarattı. Siz, siz yaratmayı bir tarafa bırakın. Ya eyyuhennâsuduribemestelun festemî'ûle. Ey insanlar size bir örnek verildi. Kulak kesilin. İyi dinleyin diyor Allahu Teala. İnne'llezine min dunillah Allah azze ve celal bırakıp da o kendilerine yalvardıklarınız yöneldikleriniz çağırdıklarınız davet ettikleriniz kendilerine başvurduklarınız hepsi onların hepsi bir araya gelseler innellezine min dunillah o Allah'tan gayrı çağıra geldikleriniz len yahluku len Arapçadaki len kelimesi ebediyet ifade eder ta'kid Nefi istikbal gelecekte hiçbir şekilde söz konusu edilemez gelecekte de olamaz. Len <gülüyor> ben onların hepsi bir araya gelseler sinek bile yaratamazlar sinek. Bırakın mucize olan başlı başına denizler alemini bırakın mucize olan her biri kendi içinde adeta mucize olan toprağın altındaki solucanla varıncaya kadar ki Allah Hazreti yarattığı her bir varlığı bırakın. Kanatlarıyla uçan her türlü kuş nitelemesine tabi olan milyonlarca çeşit varlığı canlı ya da cansız. Allah'ın var ettiği bütün bu sistemin içerisinde siz sineği bile yaratamazsınız. Len yahluqu ebediyye. Yani bırakın yaratmayı ve yeslubuhumuz zuba bu şeyen. Sinek gitse onlardan bir şey alsa, derilerine konsa onlardan bir şey çekse ya da sivri sinek yesi onlarda da küçük bir kan alsa Sineğin kendilerinden aldığını bile geri almaya güç yetiremezler. Bırakın yaratmayı, bir sinek gecenizi alt üst eder. Uykunuzu kaçırır, sizi ayağa diker. Adeta savaşıyormuşsunuz gibi elinize alırsınız havlunuzu, peşine düşersiniz. Bir sinek ya, sen bir insansın, bir sinek ve senden aldığını geriye alamazsın. O da vermeye güç yetiremez Yüce Allah-u Teala. Dağ talibu ve matluup isteyen daha istenen daha Öyleyse yaratmak evvel her iş kez kendi icat ettiği hususta tasarruf hakkına sahiptir. Öyle değil mi? Dünyalık maddi olanlarda da böyledir. Dolayısıyla Hazreti Musa ne diyor? Rabbun elze'a ata, Bizim Rabbimiz her şeyi yaratan. Hazreti İbrahim de buna çağırdı mı? Çağırdı. Nemrut kendisine. Allah hakkında tartışmaya başladığınızda Hazreti İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde yaratmak takdiriyle ne yaptı? Girişe, beyana başladı. Ne dedi Hazreti İbrahim Aleyhisselam? "Yuhyi ve yumit. O Allah dirilten ve öldürendir. Hayat onun elindedir." Ama sinsi olan Nemrut kalktı ne dedi? Ben de diriltir ve yaşatırım. Hani iki köle çağırır. İşte şunu öldürün, bunu bırakın. Bak bunu dirilttim, yani diri bıraktım, bunu da öldürdüm. Hz. İbrahim üzerinde durduğu hakikatin çok açık olduğunun bilinciyle onun bu saçma teklifine reddiye bile vermedi. Ya senin bu yaptığın mantıksızlıktır, senin bu yaptığın gerizekalılıktır yani böyle cevap verilir mi? O zaman senin sokaktaki adamdan farkın ne? Herkes yapar bunu. Ne taslıyorsun, ne peşindesin demedi. Çünkü üzerinde durduğu hakikat kimsenin inkar edemeyeceği hakikat. Ne dedi Hazreti İbrahim Aleyhisselam? E benim Rabbim dedi. Güneşi doğudan getiriyor, batıdan da batırıyor. Hadi batıdan getir de doğudan batır göreyim dedi. bu اللَّذِي kafar, Kafir diyor orada, rezil rüsvayı oldu Allah-u Teala. Allah. Kafir, rezil rüsvayı oldu. Hazreti Musa devam ediyor. اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ her şeyi yaratan ve yarattığını bırakmayan. Sonra ne yaptı? Feheda. Hidayet etti. Yarattığı ve yarattığını hidayet etti. Yarattığı ve yarattığına yön verdi. Solucanı yarattı. Toprağın altında nasıl yiyeceğini bulacak? Nasıl içeceğini bulacak? Kendisini toprağın altındaki köstebeklere karşı gerekirse nasıl koruyacak? Her bir şeyini o solucana ne yaptı? Feheda. Öğretti. Ona öğretti. Havadaki kuşuna varıncaya kadar yarattı, bıraktı mı? Bırakmadı. Nasıl uçması gerektiğini, kartaldan kendisini nasıl koruması gerektiğini, avını nasıl bulması gerektiğini. Ona ne yaptı? Feheda öğretti ve yolunu gösterdi. Denizin altındaki balıklar ta binlerce kilometre yere gidip yumurtasını bırakıp, binlerce kilometre dönüp yumurtalama döneminden sonra yavrusunu almak için ta binlerce kilometre gelen balıklar. Nereden öğrendiler? Allah balıkları yarattı da bıraktı mı? Hayır. Yarattı ve ona ne yaptı? Feheda. Hidayet etti, yolunu gösterdi. Ona vahyetti. Arıyı yarattı, ona hidayet etti. Nasıl bal yapması gerektiğini öğretti. Hepisini öğretti. Hayvanların seçme hakkı yok. O yüzden eğer hayvanların seçme hakkı idi ve balık suyun içerisinde ben yüzmeyeceğim. Ben bir çeşit toprakta yaşamaya karar verdim. Bu fıtratımın dışına çıkıyorum demiş olsaydı o ta, balığa ne isim verecektik? Tavut diyecektik. Değil mi? Çünkü sınırını aşmış olacaktı. Senin yaratılış gayem bu. Sen bunun için yaratıldın. Senin hidayetin böyle. Sen kalkıp da hidayetinin dışına çıkarsan, ona çağırırsan sınırını ne yapmış olursun? Aşmış olursun, tavutlaşırsın. O yüzden bir ailenin içerisinde söz hakkı kimindir? Babanındır. Çocuk babasını emretmez. Baba çocuğunu emreder. Dolayısıyla çocuk kalkar da babasına karşı alternatif bir emir sistemi uygulamaya çalışırsa artık bu evde benim dediğim olacak. Babamın dediğine uymayacaksınız diye alternatif bir emir mekanizması oluşturmaya çalışırsa kelime anlamı itibariyle biz bu çocuğa ne deriz? Tağut deriz. Değil mi? Niye? Çünkü sen haddi aşıyorsun. Senin sınırın bu değil. Senin sınırın burada. Babanın dediğine itaat etmek ve onun emirlerini yerine getirmek. Ey insan sen niye yaratıldın? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinleri diyor allah Teala ben bana kulluk etsinler diye yaratıldım. Ama birileri Firavun gibi, birileri Nemrut gibi, birileri Ebu Cehiller, Ebu Lehebler gibi, birileri Allah'ın hükmünü bırakarak başka hükümler ile Allah'a itaat etmesi gerekirken Allah'ın kullarını kendisine itaate çağıranlar bunlar sınırlarını aştılar sizin sınırınız bu değildi dolayısıyla siz nesiniz? tağutsunuz İşte her kim Allah'ın yarattığı o hidayet çerçevesinin dışına çıkarsa o tağuttur ve her kim de onu reddederse her kim de onu reddederse yani eğer ki şu yaşadığınız bölgede en hayırlı yerin burası olduğunu ve biricik sohbet edilecek yerin misal burası olduğunu düşünüyorsanız aynı zamanda yan 50 metre öbür taraftaki sohbet diye, yeri diye iddia edilen yeri inkar etmeniz kaçınılmazdır. Öyle değil mi? Eğer buranın tek olduğunu iddia ediyorsanız biricik sohbet yerinin mekanının burası olduğunu düşünüyorsanız bu iddianıza samimiyseniz buraya alternatif üretilmiş başka sohbethane adıyla zikredilen yerleri reddetmek zorundasınız. O yüzden femen yakfur bit tavut Her kim tavutu reddederse ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse ne yapar o? Fakat istem tutulmuştur. Tutulmuştur, yapışmıştır. Neye? Bil urvetil vuska. Dedi ki la ilahe illallah kelimesinin diğer adı nedir? Urvetul vuskadır. Sağlam kulp, sağlam ip. Tutunduğun müddetçe kopmayacak onun hiçbir kopması gevşemesi yoktur diye Allahu Teala ve ne diyor Said bin Cübeyle İmam hak ve alimler işte oradaki urvetul ruskadan sağlam kulptan kasıt nedir la ilahe illallah'tır la ilahe illallah'tır önce isimlerine bahsedelim başka ne isim var la ilahe illallah'ın evvela şunu bileceğiz ki la ilahe illallah kelimesi aynı zamanda kardeşler İman silsilesinin en üst değeridir. İmanın en değerlisi. Diğer hususların kendisinden üretmiş olduğu imanın çatısıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadiste ne buyurdu? İman kaç küsür şubedir? 70 küsür şubedir. Bakın iman 70 küsür şubedir. En üstünü La ilahe illallah. En alttaki yoldaki bir taşı ne yapmış olmak? Müslümanlara zarar verir niyetiyle atmış olmak. Başka ve haya imandandır diyor arkasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın Allah Azze ve Celle'nin kuluna emretmiş olduğu o hidayet dedik ya. Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu her bir şeye hidayet ettiği gibi insana da hidayetini Kur'an'la ve peygamberlerle göndermiştir. <gülüyor> Kur'an'la ve peygamberlerle. O hidayet silsilesine topyekun tabi olmaya Müslüman adı verilir. O yüzden Aleyhissalatu vesselam yoldaki bir taşı atmayı bile imanın şubesi olarak zikretmiştir. Ve La İlahe illallah imanın en üst seviyesidir. En üst değeridir. Yine La İlahe illallah ifadesi başka bir isimle daha anılır ki o da El kavlus sabit. Sabit söz. Değişkenliği olmayan söz. Değişime uğramayan söz. Sabit. Her zaman, her yerde, her zeminde, her tarafta aynı kalan söz. Aynı kalması gereken söz. Ki Allah Azze ve Celle İbrahim suresi 27. ayetinde ne diyor kardeşler? Yusebbitullahu lezine amenu bil kavlus sabiti fil hayati dünyâ. Allah... İman edenleri dünya hayatında ne yapar? Sabit olan söz ile sabitler. Dolayısıyla la ilahe illallah adamı sabitler. La ilahe illallah adamı saptırmaz. Ama bu kelimenin içeriğini o kadar bozdular. Mürciye zihniyeti bu kelimenin içeriğini o kadar boşalttı ve ehli sünnet ve cemaate uymayan düşünceleri o kadar doldurdu ki daha önceden de bahsettiğimiz gibi ben la ilahe illallah dediğime göre Rabbime itaat etmiş olmayı ahit vermişim Rabbime. Dolayısıyla ben Müslüman olarak bunu yapamam. Ben Müslüman olarak şunu yapamam diye kendi kendisine çeki düzen vermesi gereken insanlar bu mürciye zihniyetinin la ilahe illallah'ın kelimesinin içeriğini boşaltması ve saçma sapan düşünceyle doldurmasının akabinde kalktı. Ne dediler? Haram işliyorsun. Bak günaha gidiyorsun. Bakaranlarla yüzüyorsun. Namazını dahi kılmıyorsun. Bu kadar beter yani. Allah göstermesin. Yani niye yapıyorsun sen? Allah'tan korkmuyor musun deyince ne diyorlar? E biz hoca bize öyle dedi. Sen la ilahe illallah demiyor musun? He. La ilahe illallah diyen cennete gider. O zaman devam. Bakın adam la ilahe illallah'ı işleyeceği günahlara köprü yapıyor. Yani la ilahe illallah kulun Allah'a olan ahdiyle ona kulluğunun başlangıcı ve onun dışındaki her türlü kulluk red redd safhasıyken yani İslam denilen saraya giriş parolasıyken adam giriş parolasını söylüyor ve kaçıyor. E ben la ilahe illallah dedim diyor. Yani kafir olmadık. la ilahe illallah diye cennete girecekmiş. Adam günah işlemeye başlıyor ve bu sabit olan sözü günahlarına bir köprü yapıyor. Ancak bu kadar bir kelimenin içeriğini boşaltabilirsiniz. O yüzden bu kelime bugün birilerini sarsmıyor. Yani peygamberler bu kelimeyi söyler söylemez. Aleyhissalatu vesselam da aynısını söyledi. Müşrikler geldiği zaman Ey Muhammed aramızdaki problem bitsin dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir kelime dedisinde bizim aramızda. Bir kelime söyleyin bitsin. Ya bir kelime nedir? On kelime feda olsun. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin. Ve kurtulun. Elbiselerini arkalarına attıkları gibi saniye bile beklemediler. Bu çok ağır bir söz dediler. Niye? Çünkü anlıyordular. Allah'tan başka ilah yoktur dediği zaman, nasıl ki sen bugün solucanın nasıl yaşayacağı, yaşayacağı hakkında herhangi bir karar verme imkanın yoksa, nasıl ki uçan kuşa yön verme ve uçan kuşun fıtratını değiştirme imkanın yoksa, yaratılmış insanlar üzerinde tahakküm hakkında Olmayacak. İnsanlara Allah, yani yaratıcıları hükmedecek. Yaratıcıları onlara hükmedecek. O yüzden İranlı rüştenin karşısına geçen bu mümin komutan, daha doğrusu elçine diyordu? Allah bizi gönderdi. Niçin? İnsanları insanların kulluğundan kurtarıp Allah'ın kulluğuna çıkarmamız için. O yüzden o yüzden La ilaha illallah ağır bir söz. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın kendisi için ki Kur'an La ilaha illallahı. illallah'ın açılımıdır zaten. Dediğimiz gibi vahiyler bunun için gönderilmiştir. Ama ersen min kabileke min rasulun biz senden önce ne zaman peygamber göndermişsek ey Muhammed vesselam. İlla Nuh ilehi biz ona mutlaka şunu vahyettik. La ilaha illa adath tako Benden başka ilah yok. Bana kulluk edeceksiniz. Ve kat'b'esna fi kull ümmetin rasûlen. Biz her bir ümmete peygamber gönderdik. Ne adına gönderdik? En ibudullah ve icteni Allah'a kulluk edeceksiniz ve tavuta kulluktan kaçınacaksınız diye peygamber. Bütün peygamberler bunun adına gönderilmiş. Ve aleyhi salatu ve hadisinde kendisi de söylüyordu ya. Ben ve benden önceki peygamberden söylediği en hayırlı söz Allah'tan başka ilah yoktur ona kulduk edin. Bu gerçekten. Allah Azze ve Celle Biz sana ağır bir söz, ağır bir söz indireceğiz diyor. Ağır bir söz. Ağır sözü taşımak ağır iştir. Ağırlıklarla karşılaştırır. Ağır sözü taşımak. O yüzden merhum, daha yeni ifade etmiştik. Seyyid Kutup idam edilirken hocayı getirirler. Hani normal prosedür böyle işler. Hoca Seyyid Kutup'a der ki, La ilahe illallah de. Seyyid Kutup bakar adama. Ya ben bu söz için can veriyorum der. Ben bu söz için can veriyorum. Sen ise bu sözle evine ekmek götürüyorsun öyle değil mi? Allahu ekber. Camilerden hocalar Allahu ekber diye bağırıp bağırıp duruyorlar hem de mikrofonla, hoparlörle her tarafa. Aynı hocaya öğlen namazından çıktıktan sonra "Hocam bir de şu sokakta bağırıverdi. Vallahi senden önce kaçıyor." Ya aynı kelime Allahu ekber. Bak oradan hoparlörle bağırıyorsun. Bir de sokakta bağır. Yok orası illegal. Orası illegal. Birileri bu kelimeler için can verirken, şehit düşerken, birileri bu kelimeyle geçimlerini sağlıyorlar. Bu kelimenin suçu değil, o kelimeyi bu yanlış anlamı yükleyenler için. Hocam, la ilahe illallah kelimesi, dağları titreten bir ifade. Yani gökler, yerler ve ikisi arasındakilerden ağır basan bir kelime. Ama içerik olarak içeriği perişan edildi. Çünkü mürciye zihniyeti, yani nasıl ki bir insan kafirse, hayırlı ameller ona fayda vermezse, mümin de işte la ilahe illallah diyen kişidir, ne halt işlerse işlesin, kesinlikle cennete girer düşüncesinin, mürciye düşüncesinin, bu sapık düşüncenin, bu pis düşüncenin tezahürüdür. Ve maalesef ki maalesef, başta bizim memleketimiz olmak üzere birçok beldede, Ehl-i sünnet ve cemaat adına mürcienin bu pis düşüncesi insanlara dayatılır. Hocalar bunları anlatırlar insanlara. Halbuki la ilahe illallah kelimesi değişmez bir söz olmasıyla beraber dediğimiz gibi kendisine tutunan da değiştirmeyendir. Ki Allah Azze ve Celle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, mesela Bukhari'de aktarılan Bera İbni Azib'in bir hadisinde kardeşler, Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, El-Muslimu izâsû ile fil-kabr yeşhed el-la ilâhe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. Müslüman olan kişi diyor, kabirde sorgu suala çekildiği zaman, sorgu sualında Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şahitlik eder. İşte diyor Aleyhisselatü Vesselam, bu Allah'ın, Allah müminleri dünyada da ahirette de La ilahe illallah ile sabitler ayetidir der. Onun gereğidir. Ve alimler kabirdeki sorgu sualda Allah'ım la ilahe illallahla ancak bu dünyada tanışmış, tutunmuş, onunla amel eden kişiler için Allah'ın bunu kuraylaştıracağını ittifakla beyan ederler. Ama onun gerektirdikleriyle amel edenler. O yüzden Hasan el-Basri bir gün Ferazdakla karşılaşmıştı bir cenazede de Onla konuşurken oradan dediler ki La ilahe illallah. Yetmez mi? Mezardakini övdü biraz Ferazlak da. Hasan-ı Basri dedi ki evet, La ilahe illallah eğer edasını gerektirdiklerini yerine getirirsen o zaman eder. Dikkat et. Dikkat et. Yani affedersiniz bir iffetli kadına pislik bir kadın, fahişe bir kadın nitelemesi bile helak eden unsurlardan sayılıyor biliyorsunuz hadiste. Dikkat et diyor. Gerektirdiklerini ne yaparsan yerine getirirsen. Vehb İbn-i Münebbeh, asaftan ona dediler ki la ilahe illallah yetmez mi? La ilahe illallah yeter. Miftahul cenne, cennetin kapısı anahtarıdır. Ama siz hiç dişi olmayan anahtar gördünüz mü? Dişi olmayan anahtarı getirseniz kapıyı açar mı? Açmaz. İşte la illallah bir sözdür ki onun anahtarları da amellerdir, gerektirdikleridir. Yine la ilahe illallah kelimesinin başka bir anlamı kardeşi, daha doğrusu başka bir ismi takva kelimesi. Takva. Takva sakınmak demektir. Takva üç boyuttur. Bir, bir kişinin en baştaki boyutu şirkten sakınmış olmasıdır. O yüzden Hud suresinde Allahu Teala Peygamber aleyhissalatu vesselama فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol ve tövbe edenler de derken işte kimlere kastıyor alemler Rabbi? Şirkten tövbe etmiş iman edenler de dost doğru olsunlar. Takvanın ilk kademesi şirkten ve küfürden sakınmak. Dolayısıyla la ilahe illallah hakkıyla söyleyen kişi küfürden, şirkten ve ebedi cehennemden Allah'ın izniyle ne olmuştur? Sakınmış, kurtulmuştur. O yüzden takva kelimesidir en başta. Ki Allah azze ve celle Fetih Suresi 26. ayetinde kendilerine imanı nasip ettiği sahabe Allah onlar hepsinden razı olsun onlardan bahsederken ve elzemahum takva onlara takva kelimesini gerekli kıldı diyor Allahu Teala. Onlara takva kelimesi yani bunları La ilahe illallah'ın savunucuları. La İlahe illallah'a teslim olanlar kıldı ki ayetinde Allah Azze ve Celle bir de diyor ki Onlar zaten onun ehli idiler. Yani ona ehildiler. Nedir La İlahe İllallah'ın ehli olmak? Düşünün Allah aşkına. Yani bizim mürciye zihniyetindeki insanların bize aktardığı anlamda La İlahe İllallah'ın ehli olmak ne demektir? Biz de la ilahe illallah'ın ehli olduğumuzu iddia ederiz. sahabeye de Allahu Teala öyledir diyor. Sizce Allah azze ve celle sırf diliyle la ilahe illallah diyene işte la ilahe illallah'ın ehli budur. O buna layıktır der mi? Bunun gerektirdikleri yok mu? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın döneminde iman etmiş olan insanlara bir bakın la ilahe illallah ne yapmış onları? Ne hale getirmiş onları? Hayatlarını değiştiriyormuş her şeyleriyle. Dolayısıyla takva kelimesi la ilahe illallah'ın diğer bir ismi. Ki meşhur olarak bildiğiniz gibi yine zaten şehadet kelimesi. La ilahe illallah'ın diğer bir ismi, şehadet kelimesi. Bakın alemlerin Rabbi Tebareke ve Teala Ali İmran suresi 118 18. ayetinde şöyle diyor kardeşler. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu ve bir, Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Alimlerin Rabbi, ben şahitlik ederim ki benden başka ilah yoktur diyor. Başka, vel melâike. Melekler de şahitlik eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ulul ilmi ka'imen bil qist. Adaleti ayakta tutarak, ilmi ayakta tutarak her bilgili olan insan iyiliğe çağırmaz ki. Kimisi vardır bilginin sırtından, Allah göstermesin, geçimini sağlar. Kimisi vardır bilginin sırtından makamını yükseltir. Kimisi vardır ki bilgisini bir takım mihraklarını istek ve arzularına göre şekillendirir. Bunlar ilme ihanet edenlerdir. Bunlar ilme ihanet edenlerdir. O yüzden ilmi hakkıyla ayakta tutanlar, Allah'tan başka ilah olmadığını şahitlik ederler. Yaratanın o, emredenin de o olduğuna şahitlik ederler. Dolayısıyla şahadet, Allah'tan başka ilah olmadığına ne yapmış olmak? Bu anlamda şahitlik etmiş olmak demektir ki, La ilahe illallah bunun apaçık bir ifadesidir. Peki bunun başka bir şekli yok mu? Bakın Zuhruf Suresi 86. ayette, Allah Azze ve Celle diyor ki, وَلَا يَمْنِكُ اللَّذ۪ينَ يَرْعُونَ min دُونِهِ الشَّفَاعَةِ Allah'tan başka onların kendilerini çağırmış oldukları şefaati yapamazlar? üstlenemezler. Şefaat hakkı yoktur onların. Şefaatı ancak kim yapar diyor Allah Azze ve Celle? Kime veririz bir şefaat hakkını? İstediklerimizden kime? İlla men şehide. Kim şehadet getirirse. Kim şahitlik edersen neye? Bil hakkı. Hakikate. Hakikat la ilahe illallah'tır. Peki ona nasıl şahitlik edecek? Wahum <gülüyor> يَعْلَمُونَ Bilerek hak olan şeye şahitlik edenler. Şehadet bilmek demektir. Biz bunun gerçekten farkına varmadık. Çocukluğumuzda 3-5 yaşımızda hocaya gittik, bize bu kelimeyi öğrettiler. 13-14 yaşından sonra telaffuzunu da bozduk. Gidin sorun insanlara. Bir kelime-i şehadet getirin de böyle acayip bir şey. Kelime-i uzaktan yakından sadece şın harfleri benziyor. Başka hiçbir şey yok. Anlamı zaten bilmiyor. Kastını zaten bilmiyor. Eşşedu diyor. Öyle başlıyor. Neyini bilmiş de bu neyine şahitlik getirmiş? Şahadet getirmek bilinçinde olmak demektir. Ki bu Allah nasip ederse biraz sonra işleyeceğiz. Kelime-i Tevhid'in şartlarındandır. Şartlarındandır. Yine La İlahe illallah kelimesinin diğer bir ismi en yüce kelimedir. Hani bir tanesi geldi aleyhissalatu Vesselam'a. Ya Resulullah kimisi var şan şöhret için savaşıyor. Kimisi var işte vatanı için savaşıyor. Kimisi var insanların içerisinde kabilesi adına tanınsın bilinsin diye savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolunda? Ne dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? katileti ki kelime-tullahî kim Allah'ın kelimesi en üstün olsun diye savaşıyorsa en yüce kelime en üstü olsun diye çünkü la ilaha illallah'tır bu dedi Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve ve diğerlerinin rivayetinde ben insanlar la ilaha illallah deyinceye Muhammedur Resulullah deyinceye kadar onlarla mücadele etmekle emrolundum işte kelime-tullahî en üstün kelime en yüce kelime. Bunlar kardeşler. Evvela ifade etmek istediğimiz şey şurası. Allah Azze ve Celle la ilahe illallahı hakkı ile gerektirdikleriyle yerine getirmeyen kişinin ameli reddeder. Yoksa o kendisini avuta durur, kandıra durur. Başka hiçbir şey halt etmiş olmaz. İyilik yaptır zanneder. Batıla gider. Cami yapar. Müşrikler de yapıyordular değil mi? Kabe'yi onarıyordular. Ne diyordu Allah Teala? İnne ma ya'muru mesacidellahi amele Siz bu Kabe'le uğraşmanız, Kabe'ye değer vermeniz, Kabe'yi onarmanız, Kabe'yi yüceltmeniz bunlar Allah'ın katında sıfır değer. Çünkü siz bir kere sabit olan söze gelmediniz. Sabit olan söze gelmediniz. Her şey bu kelimenin üzerine. Evvela şurayı burada ayıralım kardeşim. Bir kimse la ilahe illallah derse biz zahiriyle ona Müslüman hükmünü veririz. Fakat o kişinin Allah'ın katında <gülüyor> mahşer günü mutlaka kazanabilmiş olmasının şartları vardır. Bunlara la ilahe illallah'ın alametleri denir. Yani bir kimseye biz ehli sünnet ve cemaat olarak ne yaparız? La ilahe illallah diyorsa Müslüman hükmünü veririz. Eğer ki dünya gözüyle o kişinin şimdi sayacağımız hususlardan herhangi bir tanesini ortadan kaldırdığına şahit olursak iman şehadetimiz o kişiye niye döner? Küfür hükmüne döner. Ama sonuçta ehl-i sünnet bir kimse Müslüman diyebilmek için önce bu şartları, şart koşar yoktur. La ilahe illallah demişse Müslümandır ama o kişinin Allah'ın katında kazanmış olabilmesi için bunları yerine getirmesi lazımdır. Bunlar da nedir? Kelime-i şehadetin, la ilahe illallah kelimesinin dediğimiz gibi neydi kardeşler? Şartlarıdır. Evvela birkaç kelam, la ilahe illallah ile neyi kastediyoruz? Birkaç kelam bunun üstünde. La ilahe illallah kelimesi kardeşler iki temel direk üzerine inşa edilir. Bir çatıdır. Bu iki temel direk birbirinin olmazsa olmazıdır. Birisi olmazsa diğeri de olmaz. Diğer olmazsa öbürü de olmaz. La ilahe illallah bir tarafta ret vardır, nefi vardır. Bir tarafta da ispat vardır. Kabullenmek vardır. İspat vardır kabullenmek, red vardır inkar etmek ki sonuç itibariyle tekfir dediğimiz, reddetmiş olmak. Babı da neydi? Buradadır. La ilahe hangi bölümdür? Red bölümüdür. İnkar bölümüdür. İllallah ispat bölümüdür. Niye la ilahe başta geliyor? İspat sonradan geliyor. Niye? Çünkü inkar sizin tağutları, azgınlaşanları, Allah'ın dışında Allah'ın kullarını kendilerine ve kendi otorilerine terlerine çağıranları, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından herhangi bir tanesini kendi üzerinde gören ya da onu fiili olarak uygulayanları reddedeceksin ki Allah'a hakkıyla kulluk etmiş olabilirsin. Yoksa Zaten peygamberlerin gönderiliş gayesi sırf Allah'a kulluk edilmesi değil miydi? Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'ın varlığını ispat değildi ki. Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'a sırf Allah'a bir biricik olarak kulluk edilmiş olmasına amaçla baktı. Yoksa Mekkeli müşrikler de öyle insaeltehumul halaka onlara sorsan göğü ve yeri kim yarattı diye ne derler? Leyakulunullah Allah yarattı derler. Yani Ebu Cehil, Ebu Leheb bunlar Allah'ı inkar etmiyordular ki Ortak koşuyordu. O yüzden ortak koşmak da kabul edilmez. Reddedeceksin diyenlerle. Hepsi de bir reddedeceksin sonra Allah'a ne yapacaksın? Kulluk edeceksin. İlla diyeceksin. De ilahe Allah'tan başka emir koyan, Allah'tan başka yasak koyan, Allah'tan başka olur ya da olmazları belirleme hakkını kendisinde tanıyan, Allah'tan başka kulların gidişatlarına yön vermek isteyen, Allah'tan başka Allah Azze ve Celle herhangi bir sıfatıyla, İnsanlar üzerinde tahakküm hakkını, otorite hakkını, egemenlik hakkını savunanları bir reddedeceksin. Haddini tanı diyeceksin. Aynı evin içerisinde sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Aynı evin içerisinde dediğim gibi baba emreder iki tane evlat iseniz ve senin kardeşin babana karşı sınırı aşmış da benim de dediğim olacak demişse Babana olan evlatlığının gereği evvela önce kardeşini reddetmiş olman şarttır. Yoksa babanın emirlerini yapıp kardeşinin de emirlerini yapmış olmak düşüncesi baba tarafından kabul görür mü? Kabul görmez. Sevdiğinize göre sevdiklerinizi ayarlamak durumundasınız. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini tasdik ediyorsanız, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve Allah'a itaat etmesi gereken bir kul iken kalkıp başkalarını kendine itaate çağıran kişinin bu iddiasını ve şahsını da reddedeceksiniz. Asıl tahtide gerçekleşmez. İlla diyeceksiniz. Tek, her şekliyle, biricik hiçbir istisnası yok. İllallah sadece Allah diyeceksiniz. Evet, La İlahe illallah'ın dediğimiz gibi kardeşler, bir kişiye fayda verebilmesi için gerekli olan şartlar. Bir, ilim, bilgi, bilgisizce, ilmederek içeriğini anlayarak, ne dediğini bilerek, La ilahe illallah demeyen kişinin La ilahe illallahı Allah'ın katında ona hiçbir fayda vermez. Yoksa papağanı da söyletirsiniz. yoksa papağanı da söyletirsiniz. Ya da bunu söylemiş olmak... O kadar çok da zor değil. Adam söylediğini bilmedikten sonra. Ne diyor Allah Azze ve Celle? فَعْلَمْ <failan> Bil. Neyi bileceksin? ennehu لَا اِلَهَا illa İllallah. Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Dolayısıyla la ilahe illallah diyorsan, onun gerçeği Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek bunu söyleyeceksin. Bilerek. Kelimeyi bile bize yetirttirdiler. Emin olun. Kelimenin iç lafzını bile bize kaybettirdiler. Yani Allah'tan başka ilah yoktur kelimesindeki. Bakın tercüme ederiz Türkçe'ye. Nasıl tercüme ediyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. İyle ilaha tercüme etmedin ki. İlahı da tercüme de La'yı tercüme ettin. Değil mi? İlahı da tercüme ettin. Allah'ı da tercüme ettin. Zaten isimdir. İlahı niye tercüme etmiyorsun? İlahın içeriğini anlatmak zorundasın. Ta ki insan ne söylediğini bilsin. O yüzden insanlara bir sorun. 20 sene, 30 sene namaz kılmış adam. Allah'tan başka ilah yoktur. Ne demek dediğin zaman? Allah'tan başka yaratan yoktur diyor adam. Adam ilahı yaratan sadece, sadece. Ya bu kelime... Hazreti Musa'ya Firavun'u düşman kılıyordu. Yani bu kelime Muhammedül Emin diye Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a güvenilir Muhammed ismini takan Mekkelileri bir gün içerisinde Aleyhissalatu Vesselam'a düşman kesiyordu. Ya e onlar da Allah'ın yaratıcı olduğunu zaten söylüyordular. İnkar etmiyoruzlar ki. İnkar etmiyorlar. Bu kadar mı işleri kaybettirilir? Bu kadar mı anlamsızlaştırılabilir? O yüzden bilecek. Bilerek söyleyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Osman radıyallahu anh'tan aktarılmış olan bir hadiste ne diyordu? Men mate Bu da deliri. Bakın bu hadisleri, ehl-i sünnet ve cemaatin farkı buradadır kardeşler. Size birisi çıkar diyebilir. Men kâle lâ ilahe illallah dekhalen cennâ. Her kim Allah'tan başka ilah yoktur derse cennete girer. Hadisi sahih değil mi? Evet sahihtir. Bak gördün mü? Aleyhissalatu vesselam Allah'tan başka ilah yoktur diye cennete girer demiş. Demek ki la ilahe illallah diyen girer. Bilme şartı ne? Bu sapık fırkaların yaklaşımıdır. Sapık fırkalar parçacı yaklaşımlar. Parçacı yaklaşımlar. Alırlar bir delili onun üzerine düşünce inşa ederler. Halbuki alemlerin Rabbi Kur'an'da ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki ifadeleri toplu halde değerlendirmiş olmak ve hepsini birden alıp masaya atarak karar vermek, Allah'ın maksadına daha güzel bir şekilde yakalanmak ehli sünnetin görüşü budur. O yüzden haricilere bakarsınız, işte o kişiler ki Allah'a ortak koşmazlar ve zina etmezler ayetini alır size getirir. Bakın ayet böyle. Onlar ki Allah'a ortak koşmazlar ve zina etmezler. Adam bu ayeti aldı, parçacı olarak aldı. Getirdi, örgüze koydu. Bak diyor, ne diyor allah Teala? Şirk koşmazlar ve zina etmezler. Demek ki zina şirkle aynı kategoride. E şirk adamı kafir ettiğine göre zina ne? Zina da büyük günah değil mi? O zaman büyük günah da adamı kafir eder mi? Tabii eder. Alın size gitti işte. Delili de var adamın yani. İnil hukmu illa lillah. Bu delille Hazreti Ali'ye getiriyordular. Sapık fırkalar. Bugün de görürsünüz mealci, Allah'ın kitabını e, anlamaktan ve algılamaktan fersahlarca uzak olan bu insanlar. Bir bakın. Hep bocalamadalar. Parçacı. Alıyor bakın. Kur'an'daki ayetleri alıyor. O gün yevme la yenfa' o gün fayda vermez. Ne işte şu fayda vermez. Alışveriş fayda vermez. Laten fa şefaat. Şefaat fayda vermez ayetini alıyorlar. Şefaat yoktur diyorlar. Bakın şefaat yoktur diyor. Çok parçacı. Alıyorlar. Şefaat kelimesini Kur'an'ın 3-5 tane ayeti parçacı yaklaşımla şefaat diye bir şey yoktur diyorlar. Biz de diyoruz ki siz yalan söylüyorsunuz. Peki Allah azze ve celle illa ben ezin lehurrahman ve kale savaba Allah o gün sadece sözünden razı olduğu istisna olarak kendisine izin verdiklerine şefaat hakkı tanıyacaktır ayetini niye görmüyorsun? İşte sapık fırkalar parçacı yaklaşırlar. Ehlüsünde toplu yaklaşır. Hepsini bir arada değerlendirir. Böyle yapmak da mantıklıdır. Ben size desem ki kardeşler, bir dersten en iyi nasıl faydalanılır? Karatini söyler misin desem, oradan abi gafsa dese ki hocaya iyi bakarak bu bir ifadedir. Fakat hocaya iyi bakmış olmak ya da hocaya her iyi bakan gerçekten dersten alınan faydayı elde eder mi? Yok. O onun üzerinde beyanda bulunmuştur. Orada sadece ona da bulunmuştur. Zirada der ki kulak kesilmek. Başka bir mesele. Bir sonraki derste sordum bir tanesine daha yakın oturmak. Başka bir tanesine soruyorsun kağıt kalem not tutmak. Bakın bunlar hepsi farklı farklı şeyler. Bunlar birbirine zıt mıdır? Değildir. Bunlar nedir? Bir bütünü ya da bir mükemmeli gerçekleştiren parçacıklardır. Desem ki tamirci olan bir tanesine sence araba nedir? Ya da motoru bozulmuş bir arabadan bahsediyorsunuz. Tamirci kalkıp diyor ki kardeşim araba demek motor demektir. Sen ne diyorsun? Bakın. Tamircinin ifadesi, araba demek motor demektir. Ya araba motor demektir demek, araba motordan ibarettir demek değildir. Motorun, arabanın olmazsa olmaz parçalarından olduğudur. Yoksa aynı tamirci bir gün sonra bir yere giderken bir arkadaşı dese ki ya ben frenleri taktırmadan gidiyorum, aynı tamirci ne diyecek? Ya araba demek fren demektir. Öyle değil mi? Araba demek fren demektir. Bunlar farklı tanımlamalardır. Bunların hepsini bir araya getirirsiniz. Arabanın olmazsa olmazını çıkartırsınız. Yoksa parçacı yaklaşılma giderseniz ben sana araba getirdim. Hemşerim aşağıda duruyor. Gel bir gidiyorsun motor getirmiş. Bu ne araba? Ya, bu ne biçim araba? İyi de tabirci öyle dedi. Araba motordur demişti. Bunun koltuğu yok. Bunun hiçbir şey yok. Freni yok. Gazı yok. Bu arabaya binilir mi? O yüzden böyle parçacı yaklaşılmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki La ilahe illallah diye cennete gider. Aynı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın ne diyor? Men mâte ve huve ya'lem Her kim bilerek bilerek, bilinçli bir şekilde farkına vararak, içeriğini anlamış olarak La ilahe illallah ne demektir? Onu bilerek ölürse cennete girer. Bu da başka bir hadis. Bu da başka bir hadis. Bunlar haşa birbirlere zıt mı? Hayır. İşte bu dengeli ehli sünnetin yaklaşımı budur. Hepsini birden alırsın, olmazsa olmazını bulursun. Dengeyi burada yakalarsın. Yoksa mürciye zihniyeti gibi alırsın bir hadisi, öbürlerini görme. Haşa. Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam burada bir şey söyleyip öbür tarafta aksini mi beyan etti? Tabii ki değil. Birincisi bilmek. ilim üzere olacak. Kişi ilim üzere ne yapacak bunu? Nusku edecek ifade edecek. İkinci şart, kardeşler, La ilahe illallah diyen kişide, nasıl ki ilim olur, cehalet-i izali olursa, La ilahe illallah diyen kişide yakin olacak ve şüphe ortadan kalkacak. Şüphe ortadan kalkacak. Yakin olacak. Yakin Özünüzde hissetmiş olmanız ve tereddüt içerisinde olmamanız demektir. Her şeyle. Her şeyle. Tek bir hususta değil, her bir hususta. Bir insan kalksa dese ki, ya ben her şeye iman ediyorum ama Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki şu ayete ben pek anlamda veremiyorum, pek mantığım da yatmıyor. Ne dersiniz buna? Ne diyeceksiniz kafir demekten başka? Çünkü burada yakin var mı? Yok. Ama aynı adam la ilahe illallah demiş mi? E Diyorsa da benden de daha çok diyor belki de. Yakin yok. Yakin olmak bilmek demektir. Yakinin derecesi üçtür kardeşler. Yakin olmanın derecesi üçtür. Bunun en düşüğü nedir? İlmel yakindir. İlmel yakin. Yakınlık yani yakini olarak telakki edip algılamanın en düşüğü İlmel yakindir. O da kesin bilgi üzere, kesin olarak bilmektir. İkincisi ne? Aynel yakindir. İlmel yakin Bilerek onun hakkında ne yapmak? Kana sahibi olmak. Aynel yakindir. Görerek. Üçüncüsü, hakkal yakin Yaşayarak. Bizatihi şahit olarak. Güvendiniz. Güvendiniz. Çok güvendiğiniz bir kardeşiniz size dedi ki şu torbanın içerisinde 100 tane yumurta var. Kardeşe güveniyorsunuz. Ve onun sözüne itimaden ne yapıyorsunuz? Bu kanata sahip oluyorsunuz. Şu torbada yumurta var diyorsunuz 100 tane. Bunu beyan ediyorsunuz. Tabii kardeşin yetkili olduğunu da biliyorsunuz. Bu ilm-i Açarsınız torbayı, bakarsınız. Ya hakikaten yumurta varmış. Bu Aynel yakindir. Tutarsınız yumurtaları sayarsınız, bakarsınız tam yüz çıkmış. Bu hakkal yakindir. Biz kaybi olan hususlara yakin ile iman ediyoruz değil mi? <gülüyor> İlmel yakin. Ama bunun değeri de yüksek. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerimi görmek isterdim diyor. Sahabe dedi ki ya Resulullah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır dedi. Benim kardeşlerim benden sonra kitap İki kapak arasında kendilerine iletilir. Bize öyle gelmedi mi? İki kitap halinde geldi. İki kapağın içerisinde geldi. Ve onlar beni görmeden bana iman ederler. Sahabiyesiz benim arkadaşlarımsınız diyor. Onlar benim kardeşlerim. Elmel <gülüyor> yakın kesin bilgi ifade eder. Ve yakınlık... Şüphenin izalesidir. La ilahe illallah diyen kişi Allah ve Resulün hiçbir hükmünde şüphe etmeyecek. Şüphe edersen gel. Fela wa rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecerâ beynahum. Ey peygamber onlar aralarında çıkan hususlarda sana gelmedikçe, senin hükmüne gelmedikçe, Allah ve Resulü neyi hükmetmişse onu alalım demedikçe bu dahi yetmiyor. Sana geldikten sonra da hatta yuhakkimuke fîmâ şecerâ beynahum. Sonra, لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَنْ لَا يَجِدُوا Ve sen onlara Allah'ın hükmünü uyguladıktan sonra içlerinde hiçbir sızıntı duymayacaklar. Şeratın kestiği parmak acımaz. Kesilmesi lazımdır ki kesilmiştir. Acımaz. İçinde zorluk hissetmeyeceksin ve teslimu teslim ve tam bir teslimiyete teslimiyet gösterecekler. Bugün de la ilahe illallah diyen insanları bu kıstaslarla bir kıyaslayın bakayım. Ben Müslümanım ama şeriatı değilim diyor adam ya. ya Allah aşkına ya nasıl ifade etsek bilmem ki. Yani bu kadar mı şursulu bir insan? Yani bu kadar mı? Hakla batıl saçma bir şekilde ifade edilebilir. Ben Müslümanım ama ne bileyim başörtüsü iyi iyiden sen Müslüman dediğin şey bir tanımla bakayım ne? Allah'ın dinine uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Müslüman olan kişi zaten Allah'a teslim olan kişi ve ona yakını olarak Allah'ın emirlerine ittiba eden kişidir. Uygulayan kişidir. La ilahe illallah'ın gereği budur. Ve dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Başka bir hadiste bakın ne diyor kardeşler? Ki İmam Müslim'in hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarıyor ki biliyorsunuz bu hadisi. Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Rasulullah. Allah'tan başka ilah olmadı ve benim Allah'ın resulü olduğuma şahitlik etmek şahitlik edelim bir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yelqabihi ma abdun bir kişi, bir kul eğer bu söz ile yani Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulü'dür sözü ile gayre şakin fihime. Bu ikisinde herhangi bir şüphe duymamaksızım. Şey, du şüphe duymaksız Hiçbir şüphe duymadan. Her kim bu sözü söyleyerek Rabbine kavuşursa illa da cennet. Cennete girer. Bakın burada la ilahe illallah yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptı? Yakin şartını getirdi. Şüphesizlik şartını şüphe olmayacak Allah'ın ayetlerinde peygamber aleyhissalatü vesselam sahih rivayetlerde belirttiği hiçbir şeyde şüphe duymayacaksın şüphe duyduğun an biter la ilahe illallah'ın şartıdır bu olmazsa olmazıdır olmazsa olmaz bakın la ilahe illallah'ın bir şartı daha bölmüş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açık bir anıyla. o yüzden Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bakın ne diyor ya eba hurayra Ey Ebu Hureyre, meşhur rivayet bilirsiniz. Ebu Hureyre dedi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana diyor ne yaptı? Nalınlarını verdi. Aleyhisselatü Vesselam ihtiyacını gidermek için uzaklaşmıştı. Ebu Hureyre hemen onu aradı buldu. Aleyhisselatü Vesselam oradan gelirken takonyalarını çıkartıp, ya takonya diye dalın diye de geçer, ona verdi. Ve ondan sonra ne dedi Ebu Hureyre radiyallahu anha? İzhebbina alihateyni. Şu benim adımlarımı dedi. Al git ey Ebu Hureyre. فَمَنْ لَقِيْتَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ Şu duvarın arkasından geçtikten sonra kimle karşılaşıyorsa karşılaştığın herkese ne de eğer o kişi Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyorsa ama hangi üzere bakın hadis ne diyor يَشْهَدْ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهَ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ her kim kalbi kalbi ile Tam bir yakini olarak, tam bir bilgi ile hiçbir şek ve şüphe olmaksızın La ilahe illallah demişse ona cennetin müjdele. Bakın burada Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne şartını getirdi? Yakini olmak şartını müsteğinen biha. Kim onu yakini olarak kesin anlamıyla bilerek şüphesiz bir şekilde La ilahe illallah derse. Demek ki şüpheli bir şekilde La ilahe illallah diyene cennet yoktur, bu açıktır. La ilahe illallah'ın olmaz olma şartlarından bir tanesi yakini olmaktır. Yakın üzü olmaktır. Yine başka, gereğince amel etmek ve teslimiyet göstermek. Gereğince amel etmek ve teslimiyet göstermek, La ilahe illallah'ın şartlarındandır. Kişiye fayda, Allah'ın katında fayda verebilmesi için. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ki İmam Nebevi de yine zaten bunu aktarıyor sahih olarak. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? La yu'minu ehadukum hatta sizden bir kimse iman etmiş olamaz. Ki bununla ilgili farklı farklı. Hatta yekune hevahu tebe'an limacı ütibik. Arzu, istek, değerlendirme, yönlendirme, hayatı şekil verme, gidişatını belirleme. Bütün bu hususları benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe iman etmiş olmaz. Değil mi? Bunlar bir bütün parçasıdır. Yani ben Müslümanım deyip de sonra benim de kanaatime göre arkadaş müzik ruhun gıdasıdır. Bitti. Sen Allah'ın Resulüne tabi olduğunu iddia ediyorsan kendi kafana göre, kendi hevandan Kur'an ve sünnet olmaksızın Kur'an ve sünnete muhalif bir beyanda bulunamazsın. Eğer Allah Azze ve Celle öyle bir alan tanımışsa hükmünü vermemişse kanaatini ortaya koyabilirsin. Ama onun dışında tabi olacak diyor. İyi de Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam getirdiğine bizim hayatımızın her şeyimizin tabi olabilmesi için Resulullah Aleyhisselatü Vesselamı sevmek şart değil mi? Sevmek şart. O yüzden bir hadiste de ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? La yumnu ahdukum hatta ikuna ahabbe ilahi bin malihi ve waladihi Ben sizden birisine malından, mülkünden, eşinden, dostundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe iman etmiş olamaz. İman etmiş olamaz. Neyden bahsediyorsunuz siz? Yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünü yaratmışlığı ve yeryüzündeki gidişatı belirlemişliği, ilahlık ve Rab'lık sıfatının tecellisine tabi olmakla Müslüman olur. Siz neyden bahsediyorsunuz? La ilahe illallah. Bütün bunlar arkasında gerektiren bir kelimedir. Ahittir. Misaktır. İkinci sözdür. Önce i̇bn Abbas İbn-i Tabernak'ta ediyor diyordu ya iki misak vardır. Biri Allah Azze ve Celle ne yapmıştı? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden çekmiş ve onlara ne demişti? Eles tu bi rabbikum Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ka'lu bela. Dediler ki Evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. Sen yarattın bizi. Bizim üzerimizdeki yönlendirme, terbiye etme, yön ve şekil verme, gidişatımızı belirleme, bizi elimizden tutarak en ileriye götürme hakkı senindir. Bu birinci misak. i̇bn Abbas diyor ki her kim ikinci misakla birinci misakı buluşturursa kurtulur. İkinci misak ne? İşte kişi mükellef olduğu zaman la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, bunu buluşturursa kurtulur. Her kim bu ikisinin arasını açarsa kaybeder. Her kime ikinci misak gelmeden ölürse diyor İbn Abbas, o birinci misak üzerine ölür. Bu ikinci misaktır. La ilahe illallah Allah'a ahit vermektir, söz vermektir. Biz de verdik bu sözü la ilahe illallahla? Kur'an okumuyor muyuz? Kur'an'da alemler Rabbi biz İsrail oğullarından söz aldık diyor. Allah Azze ve Celle İsrail oğulları ile belek aracıyla konuşmuş muydu? Hayır. melek aracıyla konuşan sadece peygamberlerdir. İsrail ile konuşulmadı ki. Peki Allah Azze ve Celle İsrail oğullarıyla İsrail oğullarda bu sözleşmeyi nasıl yapmıştı? Onlar peygamberlerini kabul ederek Allah'ın tek taraflı emrettiği hususlara tabi olacaklarını yapmışlardı. La ilahe illallah sözüyle beyan etmişlerdi. İşte Allah bu sözdür diyor. Bu sözdür. La ilahe illallah bir ahitleşmektir. Bir insan bu kadar nankir olur mu ya alemden Rabbine karşı? Senden başka ilah yoktur diyeceksin. Sonra gidip ondan başka ilahlar edineceksin. İlah nedir? Mate teellehel kalp. Kalbin kendisine aktığı şeydir. Kalbin kendisi uğruna çarptığı şeydir. İnsanın kendisine koştuğu şeydir. Ve insanın kendisini şekillendirme hususunda yetki sahibi kıldığı şeydir. Bir amaç edinmiş insan seviyor. Onu kaybetmekten korkuyor ve ona ulaşmak için her şeyi meşru görüyor. İşte bu bunun açık konu ve o da onun apaçık ilahıdır. O yüzden Allah'a danışmaksızın hayatını kafasına göre şekillendiren, istediğim gibi yaşarım diyen, bu hayat benim hayatım diyen, Hayatı kendi algılamasına göre şekillendirenlere Allah-u Teala ne diyor? Eferâ eytem men ettekaza ilâhehu Kendi hevasını, arzusunu, isteğini, yani Allah bir delil indirmemişken kafasına göre hayatı algılayabileceğini düşünerek kendi arzusunu ilah edineni görmedin mi? Ya bugün haftadan haftaya, cumadan cumaya, bayramdan bayrama la ilahe illallah diyerek Allah'a ilah edinip on beş dakikada Namazın dışında 364 gün nefsini ilah edinenleri görmüyor musunuz siz? O iki hafta arasında hiç Allah ilahına bahsetme, kendi ilahlarını peşine gidenleri görmüyor musunuz? Yeryüzünde bir sürü ilahları var adamlar. Makam, şan, şöhret sanki onlara koşmak için yaratılmış. Sanki onlara kulluk etsin diye yaratılmış. Evet vaktimiz biraz daralıyor. Hızlı hızlı geçeceğim inşallah kardeşler. Hakkınızı helal edin. Gereince amel etmek la ilahe illallah dediğimiz gibi bunu gerektirir. Zira bunun delillerini sıralamaya bile gerek yok. Kur'an'daki emir ve yasaklar kim için kardeşler? Kafirler için mi Müslümanlar için? Müslümanlar için. Yani la ilahe illallah Muhammedu Resulullah demek kişiye madem yetecekti de Allahu Teala niye onca emiri yapmazsanız kaybedersiniz boyutuyla. Onca yaşa, yasa işlerseniz ateşe girersiniz boyutuyla. Niye indirdi? Sadece Müslümanlara muhatap. Çünkü Müslüman la ilahe illallah diyen adamdır. La ilahe illallah diyen adamın Kur'an tamamı ile neyidir? Muhatabıdır. Şartlar mı yok Kur'an'da? Ali İmran suresi 31. ayetinde demiyor mu Allah azze ve celle? Ey peygamber, kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uniy yuhibbukumullah deki ey peygamberim eğer Allah'ı seviyorsanız ne yapın? Bana uyun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Sizi bağışlasın. Bakın, la ilahe illallah falan değil ha. Muhammedun Resulullah falan değil. Bu iki kelimeyle yetinip de kendisini aldatan değil. Bu iki kelimenin, bu yüce iki kelimenin gereğince peygambere tabi olarak, peygamberi severek peygambere tabi olanları Allah affedeceği, bağışlayacağını söylüyor. Peygamberin sevgisinin faturası vardır. Ebü Teymiyye dediği gibi Allah rahmet eylesin. Kur'an'ın başından sonuna kadar Allah Resulünün sevgisi ve Allah'ın sevgisi için Allah'ın sevgisinin iki tane şart vardır. İki şart koşar Kur'an. Birincisi şimdi bahsettiğimiz ayettir. Allah'ın sevgisinin şartı peygambere tabi olmaktır. Çünkü ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun ki ben de sizi seveyim. Peygamberin yolunu yol edinmemiş olanı sevmiyor Allah. Vallahi de seviyor, billahi de sevmiyor. İstediği kadar kendisini aldatsın. Resulullah'ın yolunu yol edinmemiş olanı sevmiyor. Edinmemiş olanı sevmiyor. Ona tabi olacağım diye dert taşıyıp da onun yolundan başka bidatlere uyanları bile sevmiyor. Hiç uymayanların nesini sevsin ki? Yanlışsam değil ki yanlışsın. Yani peygambere tabi olacağım diye en azından bir derdi taşıyan ama buna rağmen sünnetine gereğince değil de bidatlere düşenleri bile Allahu Teala yüzlerine serpiyor. Bugün peygambere tabi olmak, peygamberle olmak, peygamberi örnek almak, evinde, işinde koştuğu her yerde Resulullahı örnek almak gibi bir derdi olmayan insan Allah'ın nesini sevsin? Birinci şart Allah'ın Resulünü ittiba etmek. İkinci şart Maide suresindeki ya ey hücreler aman o an dini. Ey iman eden sizden her kim dinde dönerse. Fe sefe Allahu bi Allah bir topluluk getirecek. Nasıl bir topluluk bu? Yuhibbuhum Allah onları seviyor. Ve yuhibbune onlar da Allah'ı seviyorlar. Bakın Allah'ın sevgisi kimmiş onlar? Cihadidun fi sebilillah en başta gelecek. Özellik olarak. Diğerler bununla bağlantılı. Ezdilletin alel müminin e izzetina alel kafirin. Müminlere karşı ağır başlı, kafirlere karşı izzetli. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Kınayanın kınamasından korkmazlar. İki tane şart Allah'ın sevgisi. Peygamber'e tabi olmak ve cihad. Bugün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insan. Ben Allah beni sevmişse ben kurtulacağım diyorsa mücezih zihniyetindeki gibi. Bu ayetleri biz nereye koyacağız ya? Ya Allah aşkına ne yapacağız bu ayetleri? Yani bunlar Rabbimizin kelamı değil mi? Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde onlar iman ettik deyince bırakacağımızı ve imtihara tabi tutmadan, onları sınamadan, imanlarında doğru mular, değil milar, sadık mılar, yalancı mılar hiçbir imtihandan geçirmeden kurtulacaklarını, bırakılacaklarını mı zannediyor? Ayetini nereye koyacaksınız? La ilahe illallah yetiyorsa. Emel kani yerculika rabbihi Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. Ayetini nereye koyacaksınız? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yetiyorsa? Bu ayeti nereye koyacaksınız? Tevbe suresi 16. ayette geçtiği şekliyle Allah sizden cihad edenlerle sabredenleri ayırmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Nereye koyacaksınız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yetiyorsa? Nereye koyacaksınız bunları? Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu ayeti nereye koyacaksınız? Yani kuru kuruya La ilahe illallah Muhammed Resulullah yetiyorsa bunları nereye koyacaksınız? Ki kaldı ki diğer hadislerinde aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah'ın bu şartlarının hepsini ifade ediyor. Diğer ki zikrettiğimiz hadisler olmasaydı bile bakın o hadisler bize hiç gelmeseydi bile Tek bir hadis gelseydi o da la ilahe illallah diyen cennete girer şeklinde bir hadis gelseydi bile o hadisi biz yine bu ayetlere göre zaten yorumlamak zorundaydık. Yanlış mıyım? Bu ne? İşte mürciye dediğiniz pislik budur. Ehl-i sünnet ve cemaatin zıttına mürciye düşüncesinin İslam ümmetine soktuğu pislik budur. O yüzden şart şüphesiz bir şekilde ve gereğince amel edecek. Yine Kelime-i Tevhid'in şartlarından bir tanesi kardeşler, Kelime-i Tevhid neyi gerektiriyorsa ona hakkıyla teslim olmak. Ve hayatı ona göre şekillendirmiş olmak. Hayatı ona göre şekillendirmiş olmak. Allah Azze ve Celle Nokman suresi 22. ayetinde diyor ki, وَمَنْ يُسْلِمْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ ilallahi اللّٰهِ muhsinun Her kim güzel bir şekilde, güzellikle, yüzünü Rabbine teslim ederse, istikameti Rabbine döndürürse, o yüzden top yekûn şekliyle dinden yüz çevirmek de küfürdür. Top yekül bir şekilde dinden yüz çevirmek küfürdür. Bir takım haramları işlemiş olmak ya da bir takım farzları yerine getirmemiş olmak kişiyi küfre sokmaz. Ama bir kimsenin haram ya da Allah'ın emri diye takıntısı olmadığını görüyorsanız bu kişi toptan terk etmiştir, kafirdir çünkü yüzünü Rabbinden çevirmiştir. Çünkü Allahu Teala ne diyor? Emen yüslim vechehu illallahi ve huve muhsinun. Her kim yüzünü Rabbine dönerek güzellikle ona teslim olursa, fakat istemsake bir urvetil buska. Kopmak bilmeyen o sağlam kulpa işte bu kişi yapışmıştır. Bunun dışındakilerde kulp da yoktur. Tutulsalar bile ipleri kopmaya mahkumdur. Yine la ilahe illallahın olma şartlarından bir tanesi kardeşler sıdktır. Sıdk, sadakat, sadık. Nedir sıdk ya da sadakat, sadıklık? İnsanın içinin dışının bir olmasıdır. Özüyle sözünün bir olmasıdır. İfadesiyle amelinin bir olmasıdır. Sadakat budur. Şahit olunduğunda da, kayıpta olunduğunda da sadık kalmaktır. La ilahe illallahın şartı budur. Bakın. Muaz bin Cebel radiyallahu anha ki Bukhane'in rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyor? مَا min اَحَدٍ يَشْهَتْ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ ve مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse ve Muhammed Allah'ın Rasuludur derse sıtkan min kalbihi Kalbiyle sadık bir şekilde Sıtkın tersi nedir? Bakın ilmin tersi cehalet dedik, yakının tersi şüphe dedik. Sıtkın tersi yalanlamaktır. Yalanlamak. Bir insan size bir söz söylese ve siz bu insanın sözüne inandığınızı beyan etsiniz. İnanıyorum, kabul ediyorum deseniz ama sonra onun beyanlarını hiç dikkate almasanız, hiç ona göre yaşamasanız, o sizi falanca yere çağırsa hiç gitmeseniz. Siz halinizle adamı yalanlamış olmaz mısınız? Ya? ya ben sana dün demedim mi böyle diye? Ya dedim ben kabul ettim. E niye gelmedin? Ne diyecek? Bu yalanlamaktır. Yalana çıkartmaktır. Yalan boşa çıkarmaktır. Kişi la ilahe illallah dediği zaman sıdkla kalbiyle diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kalbiyle, sıdk ve sadakat ile ne yapacak? Bunu söyleyecek. İşte o kişiyi Allah ateşi ne yapmıştır? Haram kılmıştır diyor aleyhissalatü vesselam. Ki Allahu Teala inşallah bizde de onları da sıdk, sıdk ve sadakatle ne yapar? Kalbinden kelime-i şadet getirirse. Sıdk ve sadık olmak. Bugün birçok insan söylediğinin bile farkında değil. Bukhari'nin rivayetini hatırlayın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ya, kişi vardır kabre sokulur, melekler gelir derler ki ya, e, peygamberin kim? O da der ki Muhammed. Bakın bunu söylüyor ha. Der ki Muhammed. Melekler der ki ben Muhammed. Muhammed kim? Hadi bakalım. Muhammed kim? Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü O kişi der ki meleklere bilmiyorum ben. Yani benim içinde yaşadığım insanlar Muhammed Allah'ın peygamberidir diyordular. Ben de onlar gibi dedim. Geçti. Ve götür. Bugün insanların çoğu böyle değil mi ya? Allah göstermesin. <gülüyor> Felaket değil mi bu ya? Sırf babalarım dedilerim öyle dediği için Muhammed Aleyhisselam'ın kim ne kadar tanıyor? Ne kadar örnek alıyor? Futbolcuyu tanıdıkları kadar tanıyor mu? Dizileri tanıdıkları kadar tanıyor mular? Mahallenin muhtarı kadar tanıyor mular ya? Neyden bahsediyorsunuz siz? Sırf öyle gelmiş öyle gidiyor. Başka bir şey yok bu. Sorsanız. Doğduğu yeri bile şaşıracak insanlar çok. Bu kadar yani. Bu kadar. Sadece adını bilir. Ya Allah'ın peygamberi. Yine bu sadık mı? Bu kişiye sadık diyebilir misiniz? Yani bir Ebubekir sadık kelimesinden türeyen sıddık lakabını almak için insanlar da o kadar ayrıldı. Aleyhissalatu vesselam mirata yükseldi, geldi. Memeklerine müşrikler dediler ki Ebu Bekir'e gidelim. Gittiler Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kapısına. Dediler ki biliyor musun senin arkadaşın gece göğe yükselip geldiğini iddia ediyor. Şüpheye düşünecekler güya. Ne dedi Hazreti Ebu Bekir? Öyle öyle öyledir. Bitti. Sadık, sadakat işte bu. Dolayısıyla la ilahe illallah diyor aleyhissalatü vesselam. Kim sadık bir şekilde kalbiyle söylerse ona la ilahe illallah fayda verir. Yoksa fayda vermez. Bunlar La İlahe gerektirdikleridir. Yine kardeşler ihlas olacak. La İlahe illallah şartı ihlas. Bugün dediğim gibi kelime-i tevhid. Yani La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ı sadece, bakın sadece sen ona Müslüman değil misin? Nasıl Allah'a kulluk etmeden yaşayabilirsin? Dediğin zaman La İlahe illallah Muhammedun Resulullah bak biz de Müslümanız, kafir miyiz? Diyecek kadar zaman için kullananlar var. Yani la ilahe illallah'ı sadece bu zaman kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece bu zaman. Yani ben kafir değilim sadece anlamında işine nefsine geldiği için kullanıyorum. Siz hangi kelimeden bahsediyorsunuz? Yani Allah Azze ve Celle'nin uğruna yerleri ve gökleri yarattığı kelime bu mu? İhlas olacak. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Beygin Suresi 5'te وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا onlar kulluk yetmekle ne yaptılar? Emrolundular. Nasıl kulluk? Muhlisine lehud dîne hanifler <gülüyor> olarak. Allah'a ortak koşmaksızın ve dini de Allah'a ihlaslı bir şekilde yani şirki reddederek. Yine kardeşler kelime-i açmıyorum. Vakit baya daraldı. Farkındayım hakikaten. Aklını cehalerden inşallah ama inşallah bitireceğim. İki tane madde daha sahip bitireceğim. Kelime-i Tevhid'in gerektirdiklerinden bir tanesi, Kelime-i Tevhid uğruna dostluk ve düşmanlıktır. El-vela vel Allah için dostluk, Allah için düşmanlık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Şu üç haslet kimde bulursa o imanın tadını almıştır. İmanın tadını almıştır. Kim? Bir, Allah kendisine imanı nasip ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi, gökte atılıp da yere düşüp paramparça olmaktan daha kötü görenler. İki, sevdiğini Allah için seven, buz ettiğine Allah için buz eden. Adına, kendi adına değil. Kabilesi adına değil. Ya da bugünün milliyetçilik putu adına, aynı toprağı paylaşanlar adına falan değil. Allah adına seven, Allah adına buz eden. Yani Abdullah İbni Übey isimli o münafığın oğlu Abdullah'la bugün insanların nereye koyacağız biz? Niyeti çok güzeldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam su içmişti ki peygamberlerin bereketi vardır ayrı bir olay. Sahabede ya da ondan sonrakilerde böyle bir haslet gözükmemiştir İmam Şatibin'in dediği gibi. Ama peygamberlerde teberrük nedir? Vesile değil teberrük vardır bereketle. Abdullah İbni Abdullah İbni Übey yani o münafığın ol Abdullah dedi ki Resulullah Aleyhisselatü'ne su içerken ya Resulullah onu gel de götüreyim babama belki faydası olur dedi, dedi içine ihlas miklas gelir dedi götürdü babasına bunu iç de ne bu Resulullah Aleyhisselatü'ne içtiği suyun artığı dedi iç belki sana dedi ihlas getir bunu getir dedi git ananın dedi bevlerini getir kalktı gitti Doğru Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ve tek söyledi, ey Allah'ın Resulü, yalvarıyor, müsaade et, müsaade et de şunun kafasını uçurayım. Kim için diyor? Babası için diyor. Savaştan dönerken de aynısını yapacaktı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi, ona iyi davran. Ki bu da taberinin rivayeti yine. Savaştan dönerken babası ne demişti? Medine'ye döndüğümüzde en izzetli olan, izzetsiz olanı çıkaracak demişti. Mekke'den gelen başta Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeler muhacidleri kast ediyordu. Ve Medine'ye girmeden kafasına dikildi babasının. Dileceksin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a özür dileyeceksin. İzzetsiz ve şerefsizin kendin olduğunu söyleyeceksin. Ondan sonra seni eve sokarım. Yoksa vallahi kafanı uçururum diyordu. Ne adına yaptılar bunları? Allah için sebep, Allah için buğz etmek. Hazreti Ömer ne adına diyordu? Ey Allah'ın Resulü Ali'nin akrabalarını Ali'ye ver, benim akrabalarını bana ver, öldürelim. Çünkü Bedir Savaşı'nda onlar bizi öldürmek için geldiler. Hazreti Ebu Bekir kardeşlerinden öldürmüyor muydu? Ebu Ubeyde babasını öldürmüyor muydu? Ne adına yapıyordular onlar böyle? Biz iman bedenden ayrılmaz dedik. Ama milliyetçilik putuna düşenler, Et kemikten ayrılmaz dediler. Akrabalığa Allah'ın ayetlerini ve Peygamber'in hadislerini kurban ettiler ki Allah Azze ve Celle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve dediği gibi Allah Azze ve Celle adına serbek ve onun adına buz etmiş olmak ve yine Allah Azze ve Celle Tövbe suresi 16. ayetinde diyor diye biraz de söylemiş oldum. Em hasibtu en tutraku ve lama ya alamullahul lazina cihaadu ve ve Allah'tan, Rasul'ünden ve müminlerden başka bir sığınak barınak ve bir birliktelik tanımayıp da cihad edenleri Allah ayırt etmeden sizi bırakacağınız mı, bırakacağınız mı zannettiniz? Bu da nedir? İman etmiş olmanın gereklerindendir. Detaylara girmiyoruz. Ve sonra rastlayabileceğiz. Bu maddeleri bir iki ekleyen var, bir iki çıkartan var. Fakat içerik olarak aşağı yukarı aynı. Allah'tan başka kulluk edilenleri ne yapmış olmak? Reddetmiş olmak. La ilahe illallah'ın olmazsa olmaz şartlarında bir tanesi. Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Men kale la ilahe illallah, her kim Allah'tan başka ilah yoktur derse ve kafara. Bakın la ilahe illallah der ve kafara bima yu'bet bindulillah. Ve Allah'tan başka kulluk edilenleri yardım istemede, medet umulmada, hükmüne başvurulmada, ilah olarak, yönetici olarak, belirleyici olarak, otorite olarak, hakim olarak tanımada, Allah'tan başka kendilerine başvurulanları reddederse ve onları tekfir ederse, onları küfrederse, onları reddederse, işte onun malı, kanı artık, harabdır müminlerdendir hesabı da Allah'a kalmıştır imanmıştım bakın burada la ilaha illallah şartıyla beraber Allah Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve Allah'tan başka kulluk edilenleri de reddetmiş ona şart koşuyor la ilaha illallah adında ifade edebileceğimiz ya da en azından şu bozuk gibi bu sınırlı kelime haznesinin ifade edebileceği bu vakit içerisinde inşallah bunlar. Zaten vakti de bayağı uzattım. Hakkınızı helal edin şurada kardeşler. Ama La İlahe illallah yani Allah ve Resulü'nü kastettiği La İlahe illallah ile bizim hocalarımız maalesef babalarımız bize ürettiği La İlahe illallah arasında harflerin benzeşmesinden başka hiçbir benzerlik yok. Allah Azze ve Celle bizi hakkıyla La İlahe illallah diyen ve hakkıyla gerektirdiğini yerine getiren kullardan evet. allah Teala de razı olsun. Ve ahiru davana fenilhamdülillahi rabbil alemin.